Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayız. Programı takip eden kardeşlerimiz yakinen bilecekler ki, geçen hafta cehennem konusunu işlemeye çalıştık. Ee, bu hafta bu konuyu tamamlayacağız ve önümüzdeki haftalar inşallah, konunun devamı olarak e, cennetle alakalı e, Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirmelerde bulunmaya ...bir Kur'an kavramı işlemeye gayret edeceğiz. Sevgili dinleyiciler... ...cehennemin bir azap yeri olduğunu... ...azabı hak etmeyenlere... ...Allah'ın zerre kadar zulmetmeyeceğinden... ...cehenneme... ...hiçbir mazlumun... ...haksız yere... E, ...gidip azap göreceğini düşünmek... ...mümkün değil. Ama... ...insanın kendi hayatını... ...objektif bir değerlendirmeye... ...tabi tutabilirse... ...gerçekten... Önce kendi nefsine, kendi fıtrat ve yapısına, kendi çevresine, eşine, dostuna yapması gereken görevleri yerine getirip tüm zulümlerden kaçabiliyor mu? Kendi nefsine bile zalim olmaktan ne derecede soyutlanabiliyor? Dolayısıyla ancak hak edenlerin, zulmedenlerin Cehenneme layık olanların oraya gideceği vurgulanırken kendi nefsimizi cehennem terbiyesiyle azabın dehşetinden ibret alan bir yaklaşımla eğitmeli, olgunlaştırmalı. Dünyada güzel insan olursak ahirette de güzelliklere aday olacağımızı değerlendirmeliyiz. Konuya geçen hafta e, giriş yapmıştım bugünkü e, derse giriş yaparken çok uzun zaman olmadı e, bir e, kısaca başımdan geçen bir olayı aktarmak istiyorum. Vatandaşın biri benim de sakallı olduğumu gördüğü için küçük bir e, birlikteliğin rastgele oluşan bir grubun havası ile e, hemen, bir Müslümanı eleştiriye tabi tutmanın farklı yöntemleri var. Köşeye sıkıştırmak. Dolayısıyla Müslüman vesilesiyle İslam'ın suçlu pozisyonuna, hayatın problemlerine cevap veremeyecek anlayışına gidilmesi için bazıları kaşınıyorlar ve fırsat buluyorlar. Arıyorlar, oluşturuyorlar. Bunu nice medyada kalem oynatanlarda, nice etkili ve yetkili kişilerde herhangi bir fırsatla, vesileyle e, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığın sahnelendiğini görüyoruz. Biz kendi davamızı, hak davayı, sonunda cennet olan davayı başkalarına her vesileyle aktarmanın bir yolunu aramazken, onlar kendilerinin de Müslüman olduğunu ifade ettiği halde İslam'a her fırsatta veya ...fırsat icat ederek... ...tavırlarını rahatlıkla takınabiliyorlar... ...bizler de onlara karşı... ...gereken cevabı... ...gereken... E, ...suçlamayı... ...veya gereken hidayetlerine yol açabilecek... ...tedavi usullerimizi... ...kullanmıyorsak... E, ...onlar kadar bile... ...samimi bir dava eri olamadığımızı... ...göstermiş oluruz... E, ...bu girişle... ...bana karşı sorulan bir soruyu aktaracaktım. Ee, ona e, gelmiş olduk. Vatandaş, e, Müslümanların ve İslam'ın etkisini sıfıra indirmek için... ...bizim de davet ve tebliğ edebilecek bir imkanı bulamayalım diye... ...ve düşmanlığını ortaya koymak için hiç yeri yokken biraz istihzalı bir şekilde... E, hacı efendi dedi bana sakallılar ya hacıdır ya hocadır zaten e, sana bir soru sormak istiyorum. E, buyurun e, sanki benim şahsımla ilgili bir soru sorulacak gibi rahatlıkla herhangi bir hacı efendi görünce demek ki bu tür sorularla onu ve dinini mahcup edecek. E, kendisi de e, vicdanını bastırmış olacak hem Müslümanım hem de İslam'a uymuyorum anlayışına giden yolu. Kendi vicdanından gelen sesi bastırmış olacak. Çevresinde de Müslümanları kınayarak e, kendisinden daha iyi vasıfta olmadıklarını e, göstermiş olacak. Herhalde bu tür niyetlerle bir soru soracağım. Buyurun. Cehennemle cennetin arasında mesafe ne kadar? Hoppala. Sanki kendisine bana veya başkasına bu sorunun cevabı bir faydası var ee, yani kendimizle ilgili öğreneceğimiz nice eksiklerimiz e, hatalarımız görevlerimizin e, ne olup olmadığıyla ilgili bir soru soracağımıza böylesine soyut şöyle veya böyle olsa cevabı bizim için yaşayışımız için pek değişen bir durum olmayacağı Dinimizin de çok net olarak e, bilgi vermediği hususlarda güya araştırıcı bir yapı ile aynen televizyon programlarının çoğunda incir kabuğunu, fındık kabuğunu doldurmayacak kadar e, basit hususlarla alakalı saatlerce, gece yarılarına kadar, teheccüd vakitlerine kadar, belki sabah namazlarına kadar... İşin uzmanı olan olmayan, daha çok da insanların zihnini çelebilecek, fayda yerine zarar getirecek konuların tartışılması var ya, aynen onun gibi bazı vatandaşlar da bu tür kendilerine ve topluma hiç faydası olmayacak soyut tartışmaların, felsefi görüşlerin durumunu ifade ediyorlar veya merak eder görünümünde oluyorlar. Bu bir araştırma içinse eh, ee, ...hoş görülebilir... ...adam araştırmış... ...incelemiş... ...diğer konuları halletmiş ve... ...mesele cennetle cehennem arasındaki... E, ...mesafenin... ...ölçümüne gelmiş... ...orada bilgilerini... ...daha sağlamlaştırmak istiyor... ...hayır hayır böyle bir dert yok... ...mesele üzüm yemek değil bağcı dövmek... ...dolayısıyla... E, ...bu sorunun cevabı... ...Kur'an'da açıklanmadığı... ...hadis-i şeriflerde ifade edilmediği ve... Akıl sınırını aşan gaybla alakalı bir durum olduğu için tabii ki bunun cevabını kime sorarsanız sorun. Eğer Kur'an'a iftira atmayacak, dine iftira atmayacak, hurafe ve bid'atlardan kaçınacaksa Allah bilir diyecek e, ya da bilmiyorum diyecektir. O zaman da karşımızdaki insana ha, e, bir insanı mahcup etmiş, köşeye sıkıştırmış, onun hiç de bilgili olmadığı... ...ortaya dökülmüş, dolayısıyla onun başka insanlara da artık bir mesajı e, olamayacağı e, hale getirilmiştir. Dolayısıyla artık iş hallolmuştur. Bir davetçi e, isterse kılık kıyafeti veya hal diliyle olsun başkalarına İslam'ı sunamayacak pozisyona getirilmek e, istenmiştir. E, buna da bazılarımız maalesef çanak tutabiliyor... Bu oyuna gelebiliyor. İyi niyetli olarak e, o konuyu e, karşındaki insanın hangi niyetle, hangi gerekçeyle bu soruları sorduğunu e, değerlendirmeden e, alttan alarak yumuşak bir üslupla e, ifade etmek istiyor. Tabii böyle bir yapınca e, onun oyununa gelinmiş oluyor. E, sen mahcup olmuş oluyorsun yumuşak bir ifadeyle. Ee, bunun e, çok önemli olmadığını veya e, kesin bilinemeyeceğini söyleyince arkasından ya başka bir soru geliyor ya yargı cümleleri ile ilgili e, sizi ve davanızı küçültecek yaklaşım en azından bir gülme e, veya bir espriyle işi noktalamaya götürebiliyorlar. E, bu düşüncelerle e, cehennemle cennetin arasında... Ne kadar mesafe var soran diye soran arkadaşa dedim ki ben cennetle cehennemin arasını ölçme imkanına sahip olmadım. Cennete cehenneme gidenimiz olmadığı için de bu soruyu kendi araştırarak, öğrenerek, metresini götürüp ölçerek yapanımız da yok. Bu seni ne kadar ilgilendirir bilmem ama beni Cennetle cehennem arasındaki mesafe değil Benimle cennet arasındaki mesafe Benimle cehennem arasındaki mesafe ilgilendiriyor Ben cehenneme ne kadar yakınım Cennete ne kadar yakınım Bunu değerlendirmek istiyorum Sen bütün dinle alakalı meseleleri hallettin Öğrenilecek hususları öğrendin İbadet ve itaat konusunda Allah neler emrediyor Peygamber neler tavsiye ediyor bir Müslüman olarak bunları yerine getirdin de e, e, cennetle alakalı kendi arandaki mesafeyi değerlendirdin de cennetin cehennemin birbirleriyle mesafesine geldiyse o senin meselendir e, ama benim konum bu değil ve ben evvela kendimin cennete ne kadar yakın olduğumu e, garanti edemediğim için ona hazırlanmanın gayreti içinde olma e, ihtiyacındayım. E, yok bu tür meseleleri önemsemeyip de işi gırgıra almaya kalkan e, İslami yapıyı, usulü, ilmi, davet ve tebliği sabote etmek için bu tür sorular soranın cehenneme yakınlığını e, tahmininden çok daha mesafelerin daraldığı şekilde düşünüyorum. Dolayısıyla eğer insan görevden kaçmak, başka bir Müslümanı rencide etmek, İslamı rencide etmek için bu tür doğru cevabı olmayan ya da gaypla alakalı hususlarda kesin bilgi olarak ifade edilemeyecek e, meseleleri soruyorsa bilsin ki onun cennet ve cehennemle ilgili mesafeleri kendi düşüncesinden veya düşüncesizliğinden çok daha dehşetengizdir e, dedim. E, Tabi e, mosmor olmak e, ona e, ait bir özellik oldu. E, oradaki insanlar da beni desteklemeye e, başladı. Ve ondan sonra adam e, benim işim var e, deyip çekip gitti oradan. Evet sevgili dinleyiciler niye anlattım bu hatıramı? İnsanlar yer yer inandığını iddia ettiği cenneti cehennemi gereksiz tartışmaların konusu ederken yer yer şarkıların, türkülerin, yer yer fıkraların bile e, dejenere ettiği bir yaklaşım olarak sunabiliyorlar. Nice şiirlerde ve şarkı sözlerinde bir sevgiliyi e, putlaştırırcasına onu aşırı yüceltmenin e, ifadesi cennet ve cehennem ifadeleriyle de belirginlik kazanıyor. İşte sensiz cennet e, bana eziyettir, e, lüzumsuzdur gibi, seninle cehennem e, benim seve seve gideceğim yerdir gibi e, ifadeleri benzer şarkı türkü sözlerini e, ben fazla şarkı türkü kültürüne sahip olmadığım için belki kesin kelimelerle ee, örneklendirmede zorlanabilirim ama e, hemen hepiniz hepimiz bu toplumun içerisinde e, hele televizyon kültürüne eğlence programlarına aşina olan insanların onlarca örneği gösterebilmesi mümkündür ama bu örnekleri gösterirken sessiz tepkisiz olarak cennet ve cehennemi olması gereken vasıfların dışında ters bir yapıyla ifade eden ee, şiiri veya şarkıyı zevk alarak dinleyebilen, hele hele söyleyebilen bir kimsenin e, iman noktasında ne tür tehlikeye girebileceğini de düşünmek, değerlendirmek, hatırlamak gereğimiz var. Ee, i̇nsanlar Allah'tan hakkıyla korkmadığı, inandığını iddia ettikleri cennet ve cehennemin e, basitliğini veya Sevgili olmadan cennetin lüzumsuzluğunu, sevgili olsa cehennemin bile önemsizliğini ifade edecek kadar seviyesiz bir yaklaşıma giriyorlarsa bunları e, rahat bir şekilde zevk alarak hele dinlemek e, bir Müslümana ne kadar yakışabilir? Bir Müslümanın Müslümanca çizgisini ne kadar koruyabilir? İşte o yüzden insanlar eğlence diye e, veya başka bir yaklaşımla dinin temel esaslarını bile Ayağa düşürebiliyorlar. Onu hatta eğlence ve gırgır konusu edinebiliyorlar. Cennet ve cehennemle ilgili alay kabul edebilecek. E, onları küçümseyen e, eskiden bektaşi fıkraları denirdi. Dolayısıyla bu tür fıkralar e, ya da güncel yakıştırmalar yer yer insanlar e, gülsün diye, eğlensin diye gündeme gelebiliyor. Bunlara iltifat etmek bir Müslümana Kesinlikle yakışmadığı gibi bunları hele ağzına almak, bunları tepkisiz bir şekilde hele gülerek dinleyebilmek bir Müslümanın imanıyla da bağdaşamayacak bir husustur. Efendim bunları biz şakayla gırgır gır olsun diye yapıyoruz. Din şakaya alınamaz. Din gırgıra konu edilemez. İnsanın anasının ahlakı, iffeti, namusu nasıl şaka konusu edilemez ise dinimizin izzeti, onuru, Rabbımızın iman esasları bizim anamızın namusundan da kendi izzet ve onurumuzdan da çok daha yücedir. Hiçbir kimseye bunları fıkra konusu, bunları alay ve eğlence konusu yaptırmamak için görevlerimizi takınmalıyız. Bazı şarkıcılar, türkücüler şarkılarında, eğlencelerinde Allah lafzını kullanıyor diye... ...kimi dinleyiciler... ...yahu bu adam işte e, inançlı... ...bak Allah lafzı olan türküleri... ...şarkıları sık sık gündeme getiriyor... ...diye... E, ...çocukça da diyemeyeceğim... E, ...cahilin... ...en zır cahilcesi... E, ...Müslüman şuurunun... ...en uzaktan... E, ...bile hissesi olmayacak... ...yaklaşımlarda bulunabiliyor... ...Allah lafzı... ...içkilere meze olamaz... ...danslı efendim... Çıplak kıyafetli e, kadınların kıvırtmasına eşlik edecek şekilde şarkıcının, türkücünün ağzına e, eğlence aracı olarak Allah lafzı bulunamaz, kullanılamaz. Bu bütün Müslümanların Allah inancına sövmektir, hakarettir. Allah'a hakarettir, Allah'a inanan insanlara hakarettir. Dolayısıyla nasıl e, çirkin bir yerde tuvalette Kur'an okunalamayacaksa gazinoda, eğlence yerinde ...içkili yerlerde... ...ve bunların bir yansıması olarak... ...televizyon ekranlarında... ...Allah lafzıyla ilgili... ...bir şarkının, türkünün... ...eğlence unsuru olarak... E, ...ağızlarda... E, ...ifadelendirilmesi... ...Ebu Cehillerin bile yapmayacağı kadar... ...çirkin bir... E, hassa, e, ...hassasiyetsizliktir... ...çirkin bir tavırdır... ...dolayısıyla Müslümanlar... ...hiç başka konuda... ...dinlerinin... E, ...onurunu düşünmüyorlarsa... ...nasıl... ...manken kızın... ...şarkıcı falanın... ...la ilahe illallah yazılı... ...bir ile dekolte kıyafeti ile... E, ...böyle bir yazının... E, ...Allah'a dine, tevhide... ...hakaret olduğunu biliyorlarsa... ...bunun yazı şeklinde değil... ...yazıdan daha etkili... ...yazının anlamını... ...ne olduğunu çoğu insan bilmiyor... ...bundan daha etkili olan sözle ifadeleri Allah'ın dinin cennet ve cehennemin e, kutsallığının inanç esaslarının e, değerlerinin zedeleneceği şekilde e, fıkralarda alaya hakarete e, malzeme edilecek konuya giriş yaptığım sorularda gündeme gelmesi e, Müslümanların anasına sövüldüğü kadar dinine sövülmesine tepki göstermediğinden dolayısıyla dinlerine sahip çıkmadıklarından meydanı boş bulan insanlar tarafından bunun kendi zihniyetleri istikametinde ya da cahilce tavırları istikametinde doldurulması şeklinde oluyor diye e, e, bu e, giriş ifadelerini noktalama noktalamış olayım. Evet sevgili dinleyiciler, biz cenneti cehennemi şarkı türkü konusu olmaktan gereksiz teferruatını Kur'an ve sünnetin bilgi vermediği soyut özelliklerini tartışmaktan öte bizimle ilgisi açısından değerlendirmeliyiz. Cennete cehenneme inanmayan insanların bile kendi davası için yaptıkları, şu kadar fedakarlıklar var iken cennete cehenneme inanan insan cehennemden uzaklaşmak için, cennete koşmak için ne tür dininin gerekli gördüğü insani güzelliklerini e, ortaya sermiyor. İlimden başlayarak, ahlakla devam ederek Allah'a kulluğunun yansıması olarak psikolojik, e, bireysel, ailevi, sosyal, siyasal eğitimle ilgili tüm görevlerini ...bilip yerine getirme gayretini, insanları cehennemden uzaklaştırmak e, gayretini ne kadar yerine getiriyor? Evet, bizim hepimizin Müslüman olarak itfaiyecilik görevimiz var. İnsanların evleri yansa, bizim de imkanlarımızın el verdiği kadar o yangına müdahale etme, söndürme durumumuz olmasa ne kadar suçlu olursak, hele hele... Yangını söndürme görevi ile üstlenen bu görevi bilen bir kimsenin yani itfaiyecilerin yangını söndürmek yerine yangın mahallinde tartışmalara girmek ya da suçluları aramaya gayret etmek dolayısıyla yangının büyümesine seyirci kalmak ne kadar bir cinayet şeklinde bir suç ise cehennemin ne olduğunu bilen ve cehennem ateşinin cehennem yangınının Dünyadaki evin, eşyanın hatta Allah vermesin diyelim, canın, insanın yanmasından, dünyasının mahvolmasından çok daha tehlikeli olduğunu, mümkün ki ebedi saadetinin mahvolması anlamına gelebilecek cehennem ateşinin dünyadaki tüm bela ve musibetlerden çok daha dehşetli olduğunu bilen, gücü yettiği kadar, dili döndüğü kadar, bilgisi, kültürü, kültürü, El verdiği kadar insanlara cehennemden uzaklaştıracak çabalar göstermek, onlara yapmayın etmeyin, Allah'tan korkun, haramdır diyebilecek kadar olsun e, ateşi söndürmek için gayret sarf etmek, hepimize birinci derecede yakışan, birinci derecede görev olarak alınması gereken husus, Olmalıdır diye değerlendiriyorum. O yüzden sevgili dinleyicilerimiz, cenneti cehennemi öğrenirken, dinle alakalı hususları öğrenirken, birer kültür olsun diye, birer bilgi olsun diye, merakımızı gideren bir e, fantezi olsun diye yaklaşırsak, bu müsteşliklerin oryantalistlerin, Kur'an'la alakalı bilgileri şeklinde olur ki, bu tür bilgiler, bizim belki helakımızı hızlandıracaktır. Allah'tan, Korkmayı takvayı haramlardan çekinip kaçınmayı sağlamayan İslami ilimlerin bile insana fazileti değil rezileti sağlayacağı insanın azabının büyümesine sebep olacağı dünyadaki sorumluluğunun yerine getirilmediği müddetçe dünyasını da mahvedece bir durum olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bütün bu yaklaşımdan sonra cehennemle alakalı bir iki temel esası e, hatırlatmak istiyorum. Müminlerin günah işlese de, hatta bazen müminin imanıyla hiç uyuşmayacak kadar büyük günah işlese de, bunların cehenneme gidip e, yanmış olsalar dahi ebedi cehennemlik olup olmayacakları, ...ilk mezheplerden, ilk İslam alimlerinden itibaren tartışılmıştır. Çünkü iman ile insanın davranışları, amelleri, itaat veya itaatsizlikleri arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Yani gerçekten iman eden bir kimse amellerini de, tüm davranışlarını, hayatını da, ahlakını, sözlerini, iş, ev ve bireysel hayatını da... İmanı paralelinde yerine getirir. Kur'an-ı Kerim bütün kurtuluş vesilelerini cennete giden araçları iman ve imandan sonra salih amelle alakalandırarak her ikisiyle irtibatlandırır. Yani Kur'an'ın hiçbir ayetinde sadece iman edenlerin felaha kurtuluşa ereceği, cennetlerde ebedi kalacağı, Şeklinde müjdeler verilmez. Salih amel işleyen, Allah'tan korkan, Gücü yettiği kadar takvaya sarılan, Allah'a itaat ve ibadet eden, Haramlardan kaçınan, Tövbe ile hatalarını silmeye çalışan, Samimi Müslümanların, Samimi olduklarını davranışlarıyla ispat etmeye çalışan, iman ettim sözünü sağlama yaparak, Hayatıyla bu sözü organlarına da söylettiren bir yaklaşımın kişiyi cehennemden uzaklaştıracağı, ebedi cennete götüreceği vurgusu vardır. Bu aklın da zaten gereğidir. İnsanlar sadece iman edip de e, imanlarını yaşamadan gerçekten iman etmiş olurlar mı? Evvela bunu ...basit bir akıl ve mantığın bile kabul etmeyeceğini düşünebiliriz. Bir insan ahiretteki cehennemi düşünmüyorsa, haydi belki başka zaman düşünecektir diye iyimser nazarla bakalım. Dünyadaki ateşleri de mi düşünmüyor? Dünyadaki ateşin kendisini yakacağını kabul ettiği, inandığı zaman tedbir de mi almıyor dersiniz? Yani demek istiyorum ki ateşin yakıcılığına inanan işte çok küçük çocuk olmaktan çıkıp ateşin yakma özelliğini bilen sözgelimi 5-6 yaşındaki çocuktan itibaren akıllı olduğunu e, zanneden bütün insanlar ben ateşin yakıcılığına inanıyorum. Dolayısıyla ateş bana zarar vermez deyip de tedbirsiz olarak ateşin Üzerine elini koymaz. Efendim kızgın bir sobanın üzerine yanan bir alevin sobanın ateşin üzerine bağdaş kurup oturmaz. Efendim e, nasıl olsa ben inanıyorum ateşin yakıcılığına deyip de tedbir almaktan vazgeçmez. Ateşin yakıcılığına inanan bir kimse gerçekten inanıyorsa ateşe karşı tedbirini alacaktır. Ateşte ulu orta yanmayacaktır. Yanmamak için gerekli davranışını, amelini gösterecektir. Yoksa bu insanın aklından şüphe edersiniz ya da ateşin yakıcılığını gerçekten bilmiyor diye bir iki yaşındaki bebek seviyesinde olduğunu düşünürsünüz. Sadece ateş için değil bu ama cehennemin ateşle irtibatı daha çok kurulduğu için dünyadaki ateşlere karşı tedbirini alan, Dünyadaki ateşten daha küçük olan e, güneşin hararetli bir zamanında, Ağustos sıcağında e, güneşin altında tedbirsiz olarak günlerce duru vermeyen insan, gölge arayan, tedbir arayan insan cehennem ateşine inanıyorsa gerçekten Allah'a isyan eder mi? Cehenneme koşa koşa gitmekten vazgeçmeyip de cehennemi alay konusu yapacak, cehenneme götürecek, tüm yollara girecek bir duyarsızlık içerisinde bulunur mu? Efendim iman ediyor da amellerinde noksanlık var. Acaba gerçekten iman ediyor mu? Devletin kanunlarının uyulmayınca e, hapis cezasından endişe eden insan kadar... Bu tedbirleri aldığı yaklaşımı en azından ki devletin kanunlarından kurtulmanın onlarca yolunu biliyor vatandaş. Ya da polisin e, görmediği yerde suç olduğu halde e, bu suçu nasıl olsa görmeyecekler bilmeyecekler diye e, yapanlar olabiliyor. Ama Allah'ın görmediği bir yerde suç işlemek. Meleklerin yazmayacağı bir yerde bir hata işlemek söz konusu olabilir mi? Hayatımız sağ ve sol omuzlarımızdaki kameramanlarca devamlı filme alınmakta. Evet, o hafaza melekleri olduğu gibi kiramen katibin melekleri var. Sağ omzumuzda ve sol omzumuzda. Zerre kadar bir hayır yapmışsak, o Allah'ın gördüğü meleklerin kameraya alıp, kasete alıp tespit ettikleri gibi ahirette karşımıza çıkacaktır. Zerre miktarı, havada uçuşan toz kadar bir günah, bir şer işlediysek, haşa Allah'ın görmesi mümkün olmayacak bir şekilde işlememiz, meleklerin tespit edemeyeceği şekilde işlememiz zerre ihtimaliyle söz konusu olmadığından, Allah'ı görür gibi davranmamız emredildiğinden, biz O'nu görmüyorsak da, O'nun mutlaka bizi her an gördüğü şuuruyla, yaptığımız bir davranışın, bardağa taşıran son damla olup, bizi cehenneme götürecek, amel terazimizin, günah kısmını aldırabilecek duruma gelebileceğini, bir söz ile, bir bakış ile, bir tavır ile, bir ...amel eksikliği veya bir haram işlemekle terazi aldırılabilir ve sırf o yüzden bir davranıştan dolayı cehennemi hak edebiliriz. O zaman son dönüşün mümkün olmadığı, o pişmanlığın fayda etmediği yer, bizim zevklerimizi bile, uykularımızı bile bölmesi ve bizi düşündürmesi ...tedbir aldırması gereken husus değil midir? Mikropları bilen, mikropların varlığına inanan insan... ...nasıl mikroplardan korunmak için tedbir alıyor? Hele kanser mikrobuna yakalanmışsa insan... ...ondan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı... ...nice maddesini, zamanını e, vererek... ...doktor doktor geziyor... ...bütün perhiz yapılacak şeylerden sakınıyor. Kanser mikrobundan, kanserin vereceği zarardan çok daha büyük mikrop değil midir? Allah'ın haram dediği, fesat dediği, fitne dediği, günah dediği, isyan dediği mikroplar. Bu mikroplar bizim kalbimize, manevi uzvumuza, imanımıza... Vicdanımıza, fıtratımıza zarar veriyor. Bizim esas insani özelliklerimizi kemiriyor. Dolayısıyla sadece dünyamızı mahveden mikroplar gibi değil, ahiretimizi mahveden mikroba dönüşüyor. Her türlü haram davranış, haram bakış, haram e, inanış ve düşünce. Öyleyse insan kanser mikrobuna karşı... ...tedbirli olmayı zaruri görüyor da... ...hastalığa ulaşmamak için gayret sarf ediyor da... ...hastalığa nasılsa ulaştığında... ...en kısa bir zamanda ondan kurtulmak için her türlü fedakarlığı yerine getiriyor da... ...ya cehennem alevlerine sebep olacak... ...insanın manen tüm hayatını kemirecek, ahiretini kemirecek, mahvedecek... Mikroplara karşı, günah ve isyanlara karşı, cehenneme ulaştıran hususlara karşı nasıl tedbir alıyor? Biliyorsunuz sahibari'nin bir hadis-i şerifi var. E, hepinizin e, az çok duyduğunu e, zannediyorum. Cehennem nefsin e, hoşlandığı şehvetlerle örtülmüştür. Şehvet derken para arzusu da, dünya tutkusu da, eğlence, keyif, rahat e, konusunda aşırı sevgi de, dünyevi herhangi bir şeye tutku derecesinde aşırı meyletmek, onu enda edinmek de birer şehvettir. Sadece cinsel özellikler değil, e, cinsel özelliklerin meşru olanları da değil, e, insanın esir olduğu, onun kulu olduğu her türlü e, batıl e, tutkular, sevdalar birer şehvettir. Dolayısıyla cehennem bu tür şehvet perdeleriyle nefsin hoşlanacağı hususlarla örtülmüştür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani e, cehenneme o nefse hoş gelen, hevaya hoş gelen bu tür tutkularla gidilir. Cennette nefsin, hevanın hoşlanmadığı insanın keyfini kaçıracak bazı zahmetlerle, bazı ibadetler ve Allah'a itaatlerle korunmuştur. Yani cennete de ibadetlerle, bazı Allah için, din için fedakarlık ve meşakkatlerle girilir, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kanser mikrobu bile ne tür zahmetlerle, sıkıntılarla önleniliyor? Dünya yangını bile ne zorluklarla, söndürülüyor. O yüzden bugün ekranlardan gönlümüze, zihnimize, kafamıza doğru gazete sayfalarından e, resmi veya gayri resmi kitaplardan, e, sokak ve çarşılardan, caddelerden ve sayamayacağımız kadar çok yönden cehennemi alevler saçılıyor ve Kendimizi ne kadar bu yangın diyebileceğimiz manevi yangından koruyabiliyoruz. Bize Allah'ın emaneti olan eşlerimizi, o saf, güzel, hiç kötülük duygusu olmadan e, doğan çocuklarımızı bize emanet olarak verilen cennet adayı o güzelim yavrularımızı cehennem ateşinden nasıl, ne kadar koruyoruz? Yoksa biz mi o yangın çıkaranlarla, çocuğumuzun manevi hayatını yakanlarla işbirliği yapıyoruz, yardımlaşıyoruz, onu kurtuluş zannediyoruz, ee, çocuklarımıza e, onları ulaştırıyoruz. Ee, yangın söndürücü diye yangın e, aletlerini, yangın oluşturacak yangın bombalarını çocuklarımıza, e, yakınlarımıza sunuyoruz. Nasıl ne yapıyoruz kendimizle, eşimizle, ehlimizle, çevremizle ilgili gerçekten cehennemin dehşetini her an gözümüzün önünde canlandırıp ondan sakınmanın gayretinde bulunuyor muyuz? Hapisten sakındığımız kadar, hastalıktan sakındığımız kadar, ölümden sakındığımız kadar, dünyada zarar gelecek hususlardan sakındığımız kadar... Açlıktan korktuğumuz kadar Allah'ın azabından cehennemden korkunuyor, korkuyor. Ona giden yollardan kaçıyor muyuz? Eğer gerçekten bunları yeterince yapmıyorsak ahiretle ilgili imanımız, cennetle ilgili, cehennemle ima, ilgili imanımız, daha doğrusu Allah'a imanımız, tevhidle alakalı bilincimiz yeniden teste tabi tutulmalı. Ve Kur'an'ın ey iman edenler iman edin hitabına muhatap olduğumuzu yeterince iman edip etmediğimizin her an kendi kendimize değerlendirilmesi gerektiğini tekrar masaya yatırmalıyız. Yeterli iman ediyor muyum? Bir haram işleyince cehenneme gidiyor şeklinde o haram beni cehenneme Ulaştıracak bir vasıta olarak gözümün önüne geliyor mu? Her günah beni ateşe bir adım daha yaklaştırıyor şeklinde düşünüyor muyum? Düşünmüyorsam öyleyse ne kadar iman ediyorum? İman edilmesi gerektiği kalitede ve keyfiyette gerçekten iman ediyor muyum diye her insanın şüphe içerisinde değil ama kendisini cehennemden koruyacak Takva bilincine ulaştıracak, işi sağlama bağlamaya gayret ettirecek, bütün cehenneme doğru giden kapılarını kapayacak, cennete giden vasıtalara ulaşmak için gayret edecek e, özelliğe sahip olması lazım. Unutmayalım ki Mekke'ye doğru gitmek için Washington'a doğru giden otobüse binemeyiz, Moskova'ya doğru giden otobüse binemeyiz. Mekke'ye doğru giden otobüse binmediğimiz müddetçe, benim Mekke'ye gitmek istiyorum demem, kendimi kandırmam olacaktır. Ben Mekke'ye gitmek istiyorum diye inanmam, beni oraya giden araçlara ulaşmadığım müddetçe kandırmam olacaktır kendimi. Bu, böyle bir inancın olamayacağını e, hatırlatmak lazım. Yanlış araca bindiysek hemen zararın neresinden dönülürse kârdır diyerek, oraya bizi ulaştıracak araçlara binmek lazım. Araç derken aklınıza bir dernek, teşkilat parti vesaire aman ha gelmesin. Nuh'un gemisi bugünkü herhangi bir yapılanmayla ilgili değil, Kur'an'ın prensipleriyle, peygamberin uyguladığı bir İslam anlayışıyla ilgilidir. Dolayısıyla Kur'an'ın gösterdiği istikamete gitmiyorsak, peygamberin yaşadığı gibi yaşamayı, onu örnek alan, onu model alan, ona benzemeye gayret eden bir yaklaşım içinde değilsek, gittiğimiz yer cennete doğru gitmez. Belki zenginliğe doğru gidebilir. Belki dünyada rahata doğru gidebilir. Belki apartman yarışında, maaş yarışında, zevk-keyif yarışında, e, bilgisayarın modellerinin yükselmesi yarış, yarışında... E, Tuvaletlerin sayısı, elbiselerin yarışı sayısı konusunda belki e, bazı yarışlara katıldığımızı, bazı araçları kullandığımızı ortaya koyabilir. Ama cennet sevdalısı insanın e, davranışları tüm hayatımızda gözükmüyorsa imanımızı bu noktada tekrar masaya yatırmak gerekiyor. Gerekiyor hasan Basri merhum ki tabiindendir. O üçüncü nesle, daha sahabe tabiinden sonra üçüncü hayırlı nesil olarak ifade edilen, o asrısı saadete yakın, o günkü hayatı az çok e, okumuş veya büyüklerinden duymuş insanlara dile, siz sahabeyi tanısaydınız, sahabeyi görseydiniz, onları deli zannederdiniz. Onlar öylesine, Cennete sevdalıydılar ki öylesine her yaptıklarını ahiret hesabını öne çıkartarak gayretiyle ortaya koyarlardı ki namazları öylesine e, sevdalı insanların, e, cenneti gören insanların yaptığı ibadet gibi alışverişleri, davranışları, eğitimleri, okudukları, gezdikleri, konuştukları öylesine bir samimiyet İçindeydi ki imanları öylesine kaliteliydi ki siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Ya bu adam e, işine gücüne çok önem vermiyor. E, hiç ya televizyon, radyo bile seyre dinlemiyor, seyretmiyor. İşte ya hiç e, eğlencesine keyfine bile bakmıyor der. Şeytani mantığınızla onları akıllı zannetmezdiniz. Ama onlar da sizi görseydi herhalde Müslüman zannetmezdi. Hele hele bugün insanların yaşayışını, kuş bakışı şöyle yukarılardan bir sahabe seyretmiş imkanına, seyretme imkanına sahip olsaydı. İnsanların karınca gibi caddelerde, sokaklarda, pazarlarda hangi dert için, hangi dava için koşturduklarını, kadın erkek ilişkilerini, eğlence yerlerini, televizyon programlarını... Okulları, sokakları, mahkemeleri, çarşıları, devleti, e, diğer iş yerlerini şöyle bir görmüş, atfı nazar etmiş olsaydı... ...gerçekten İslam toplumu diye, Müslüman diye e, bu toplumu değerlendirir miydi? Heykellere bakacak, içki tüketimine bakacak, eğlence yerlerine bakacak... ...insanların camiye gidenleriyle kahveye gidenleri arasında... Bir mukayese yapacak. Sultanahmet'in camisinde, Sultanahmet camisinde bir sabah e, namazında kaç kişinin bulunduğunu ama önemli bir maçta sabah namazı civarında bile maç kuyruğunda kaç kişinin olduğunu, Cuma günü e, bir camideki insan sayısıyla herhangi bir futbol stadyumundaki insan sayısı arasında bir kıyaslama yapılınca, Gece namazı kılanlarla geceleri eğlence yerlerini dolduranlar arasında bir kıyaslama yapınca bu toplumun gerçekten cennete doğru giden şuurlu Müslümanlar toplumu olduğunu devleti değerlendirmiş olsa siyaseti değerlendirmiş olsa toplumsal sosyal hayatı değerlendirmiş olsa bireysel hayatı değerlendirmiş olsa Aile hayatlarımızı değerlendirmiş olsa bir sahabe kendi yaşayışına ne kadar bizi yakın görür ama kendisinin savaştığı cehennem ehli kabul ettiği Hristiyan ve Yahudi'lere inançsız müşriklere ateistsiz ateistlere İslam düşmanlarının hayatına bizi ne kadar daha yakın e, görür yani bu toplumun bu toplumun içindeki insanların e, çevre şartlarıyla kendilerini saran yapıyla birlikte cennete doğru giden bir toplum mu olduğunu yoksa cenneti boş veren cehennemde olsa önemsemeyen, önemsediği hep dünyevi başarılar, dünyevi iş, eş, aşla alakalı hususlar olduğunu değerlendirmiş olsa bizim için işini gücünü bırakıp ağlamaya ya da ağlayarak yangınımızı söndürmeye ya da ondan daha önemlisi bizi tekrar İslam'a davet etmeye çalışmaz mıydı? Evet, e, söze girerken e, cennetle cehennemin arasındaki mesafenin ne kadar olup olmadığını bilmiyoruz ama bizim cennetle cehennemle e, aramızın hiç de uzak olmadığını peygamberimiz söylüyor. Asabum diyor ve bütün müminlere hitap ediyor. Cennet sizin her birinize ayakkabısının bağından daha yakındır. Ayakkabımızın bağı her an gözümüzün önünde görebileceğimiz şekilde elimizin uzunabileceği e, uzaklıkta cehennem de bu kadar yakın cennet de bu kadar yakın dolayısıyla her ikisine de belki eşit mesafedeyiz Allah o yüzden müminlere de cehennem azabıyla tehdit ediyor cennetiyle de e, bizi o güzel yere hazırlanacak eğitime bizi e, ulaştırıyor her ikisi de rahmetidir her ikisi de bizim eğitimimiz amaçlı e, ilahi e, düsturlar ve ilahi rahmet özellikleridir evet dünya hayatındaki iman ve salih amellerin yani inanç ve eylemlerin sonucu olarak cennet ve cehennem iki önemli netice ikisinden biri ve insan bir mümin ee, şuuruyla cennete, cehenneme çok yakın olduğunu bilmeli. Bir davranışla bile cennete doğru giderken son anda istikametini değiştirip cehenneme düşüvereceğini korkarak dehşete kapılarak Allah'tan sığınmalı, azaptan korunmak için dua etmeli, fiili duasıyla da cehenneme yaklaştıracak bütün davranışlardan, inanç ve düşüncelerden e, tavır ve hareketlerden isyan ve günahlardan kaçınmalı. Ne kadar hata işlemiş olursa olsun cennete de Allah'ın rahmetiyle çok uzak olmadığını ayakkabı bağı kadar bir Müslümana Müslümanım diyene aslında cennetin de yakın olduğunu sapmalar varsa istikametimizi kıbleye ayarlayarak sağlama yaparak bildiklerimizi ve davranışlarımızı Kur'an Ölçüleri içerisinde Kur'an'dan sağlama yaparak doğrularımızı tespit etmemizi, davranış, inanç e, ve hayatımızı Kur'an ve sünnet istikametinde değerlendirerek cehenneme doğru giden yolumuzu bir anda istikameti güzelleştirerek cennete doğru kırıverip e, cennete de çok uzak olmadığımızı bilmek durumundayız. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler e, uzak olur. Rahmetinden ümidini keser diyor Kur'an-ı Kerim. Mümin Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyecek. Ne kadar hata işlemiş olursa olsun tevbe çeşmesiyle arınmanın e, hatalardan dönüş yapıp pişmanlığını e, güzel amellerle güzel inancın getirdiği davranışlarla e, ispat etmekle e, cenneti Allah'ın rızasıyla hak edebilecek bir nokta mümkün olduğunu bilmek zorundayız. Cennette cehennem de Allah'ın rahmetidir. Cehennem bütün dehşetiyle insanın içinde bir ürperti meydana getirerek, müminin hayatını tanzim hususunda fikir ve ibret verecektir. Dolayısıyla cehennem denilince mümin mümkün ki gözleri yaşarı verecektir. Kendisini oraya düşüyor verecektir. Maalesef Müslümanlar dizileri seyrettiği kadar cehennemle ilgili azap ayetlerini hatırlamıyor, okumuyor. Dizileri seyrederken ağlamaklı olduğu kadar cehennemle ilgili ayet maallerini okuyunca ağlamaklı olmuyor. Yalancı cennetleri seyrettiği, gıpta ettiği, işte lüks otellerde keyif çatarak yaz tatilini düşlediği kadar cennet rüyasına girmiyor. Oraya hazırlık yapıp Ebedi tatilimizi e, Beş yıldızlı değil Gökteki tüm yıldızların e, Verebileceği e, Bir güzellik ile değerlendirilemeyecek Kadar güzel bir yere e, Hazırlık yapmıyor Evet sevgili dinleyiciler O yüzden Cennet Hiçbir insanın Hayalinin bile almadığı Hiçbir Lisanın edebiyatçı, şair ruhlu bir insanın bile dillendiremeyeceği, vasfını anlatamayacağı kadar güzelliklerle dolu. Onu inşallah önümüzdeki hafta dillendirmeye çalışalım. Ama e, bilelim ki Hazreti Ömer'e atfedilen bir ifade biraz abartılıdır ama e, bir insan bir kişi cehenneme gidecek denilse... O ben olabilirim diye kendi nefsini temize çıkartmamalı, kendi hatalarıyla baş başa kalmalı, kendisinin suçlu olduğunu, kalbim temiz canım, boşver ibadet yapmıyorsam da diyen inançsızlara doğru, inançsızlığa doğru kaymamalı, ee, kendi hatalarını tümüyle izale edecek, cehennem mikroplarının içine sirayet etmeyeceği bir tavırla e, kendine dikkat etmelidir. Evet, cennet yüce duygulu insanlar için onları yüksek zirvelere sevk etmek de sebep olduğu gibi cehennemde seviyesi olgunluğa erişmemiş. İnsanların ondan korkmaları sebebiyle hayatlarını ciddi bir kontrol almaları için Allah'ın rahmeti olarak bir uyarı, ikaz levhası olarak karşımızdadır. Allah bizim hayrımızı istediği için cenneti teşvik ederek cehennemden de bizi sakındırmaktadır. Cehennem ve cennet dünyadaki insan için tekrar edelim bir trafik işareti gibidir. Birisi yeşil, birisi kırmızı levhalardır. Cehennem tehlikeli bir yolda yakılmış bir ateş gibi bir uyarı ve ikaz esasıdır. O yola düşmekten insanı korur. Cennet de müstakim olan dost doğru yola kurulmuş bir sofradır. İnsanı o yola davet eder. Böylece her ikisi de neticeyi düşünebilen insanlar için ayrı ayrı birer nimet olmuş olur. Nasıl hayvanları terbiye edenler bile havuç ve sopa unsurunu terbiye açısından önemli görürse, bizim terbiyemiz de sopa durumunda olan cehennem, havuç veya şeker istikametinde olan cennet, ölçülü bir şekilde eğitimimiz açısından, terbiyemiz açısından, bizi yola getirmek açısından, Güzel alışkanlık kazanmamız açısından birer eğitim unsurudur. Kur'an o yüzden cehennem ve cennet tablolarını eşit şekilde hep gözümüzün önüne getirir. Evet sevgili dinleyiciler, akıllı yatırım ahirete yapılan yatırımdır. Kazançlı ticaret Allah'la yapılan ticarettir. Gerçek anlamda iman edip malımızla, canımızla Allah yolunda cihad ederek cenneti satın almak, cehennemden kurtulmak anlamına gelir aynı zamanda. Kur'an'da anla, Kur anlatılan canlı cehennem tasvirleri haram zevkleri insanın boğazına dizecek cinstendir. Haram helal demeden yiyip içmek, gezip tozmak, gülüp oynamak, nefsimizin, hevamızın her istediğini yapmak, yani dünyadan kam almak, eğer cennet ve cehennem olmasaydı belki önemli olurdu. Ama cennet var, cehennem var. Ama unutmayalım ki, her yaptığımızın bir karşılığı sorulacak. Dünya ve ahiret tercihi konusundaki tavrımız bizim ahiretimizi belirleyecek. Kimi razı edecek şekilde davranıyorsak, onun e, ödülüne sahip olacağız. Bize cennet de cehennem de çok uzak sayılmayacağına göre iyi ki cehennem var. Yoksa insan oğlunu hiçbir şey zapt edemezdi. Zalimler için yaşasın cehennem diye müstekbirleri. Müslümanlara ve masum insanlara kan kusturanları nasıl cehenneme layık görüyoruz? Ve bugün dünyada Müslümanlar onlara derslerini veremiyor. Mazlumların e, intikamını alamıyorsa e, Allah e, bizim adımıza ve kendi adına e, mazlumların e, intikamını alacak. E, elbette suçluların e, yaptığı yanına kar kalmayacaktır. O yüzden zalimler için yaşasın cehennem naralarını. Hem teselli için ifade ediyoruz, hem de kendimizin zalimliğe doğru en küçük çapta yol almaması için bir ifade, bir slogan olarak düşünüyoruz. Cehennem ehlinin pişmanlıkları, vicdanlarını kanatan ıstırapları e, ruhidir. Aynı zamanda bedenleri de e, bu azabı, yakıcı e, ateşi, e, irinden, e, zakkumdan yiyecek ve içecekleri Kaynar su gibi e, tatları e, alacaklardır. O yüzden cehennem azabı hem cesede hem de ruha beraber etki edecektir. Müminin Allah'a itaat etmek suretiyle, ibadet ve e, inancının gereği salih ameller yapmakla cehennem ateşinden kaçınması gerekir. Cehennemin Kur'an'da tasvir olunan dehşeti insana gerçek anlamda iman ve salih amele sarılıp, bu feci akibetten korunması için bir öğüt olarak algılanmalı ve bizim eğitimimiz açısından Cenab-ı Hakk'ın ölümü e, hatırlattığını bilmeliyiz. Ölümü düşünmek, cenneti cehennemi tefekkür etmek, veresiye ticaret ama çok karlı bir ticarettir. Sözümüzü Ali İmran suresinin 16. ayetiyle ve Bakara suresinin 201. ayetindeki dualarla e, noktalıyorum. Ey Rabbimiz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi cehennem ateşinden, ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, güzellikler ver, ahirette de iyilik ve güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru. Hepiniz cennete doğru giden yolda, ona ulaştıracak inanç ve amelde bütün gayretinizi sarf etmek e, tavsiyesi ve duasıyla hepiniz hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.